Yönetenler, bürokratlar, komuta heyeti ve sistemin sesi sanatçılar refahı dolu dizgin kullanırken halk kitle iletişim araçlarıyla avutulan konumda tutulmuştur. Refah düzeyi çok yüksek toplumlarda bile insanları açlıkla karşı karşıya getirip insanların elini kolunu bağlayan kurallar koyan, kuralları kendi çıkarları doğrultusunda tezgahlayan müstekbirler grubudur. Sömürü sayesinde büyük devlet konumuna gelen süper güçler diğer dünya devletlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeyi sürdürürler. Süper güçler halkların karşı çıkmasına rağmen diğer ülkelerde de kendileriyle görüş birliği içinde olan müstekbirleri iktidar yaparak sömürü düzenlerini sürdürürler. Kendileriyle ters düşenleri ise bütün imkanlarını kullanarak cezalandırma yoluna giderler. Cezalandırmadan önce Cezalandırmayı meşru kılacak zemini hazırlamada kitle iletişiminden ustaca istifade edilir. Işık desteler gözlerim Nereye koysunlar beni Gözlerime bakamazlar Erir gecenin ellerim Işık desteler gözlerim Nereye koysunlar beni Gözlerime bakamazlar, erir gecenin elleri Direnmek, gül bir karanlığın bağrına Demir'i eritmektir sevdanın potasına Direnmek, gül dikmektir karanlığın bağrına Demir'i eritmektir sevdanın potasına Ölümüm doğuş benim, beni nereden bilsinler? İçimden geçen kervan, kevsere kanmak ister. İçimden geçen kervan, kevsere kanmak ister. Can, mal, inanç ve nesil emniyeti, insanlara Allah tarafından bahşedilen hürriyetlerdir. Yaşadığımız dünya, bu hürriyetlerin yasaklandığı, kısmen uygulandığı ve yönetim menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı yöreler, ülkelerle doludur. İnsana, yaratılışla birlikte Rabbi tarafından verilen bu hakların önüne geçenler, bu hürriyetleri tahrif edip, onun yerine kendi arzularını kurallaştıranlar hep müstekbirler olmuştur. Müstekbirler devamlı, çok standartlı konumu seçmişler, kendileri için ayrı, konumlardan faydalanmak istedikleri insanlar için ayrı tavırlar geliştirmişlerdir. Batılılar, geri bıraktıkları gelişmemiş ülkelere doğum kontrolünü önerirken, bu uğurda yüklü miktarda karşılıksız yardım yapıp, cansiperane çalışırken kendi ülkeleri için, çok çocukluların durumunu cazip duruma getirmektedirler.